Pitagoras'ın İsa'dan önce 590-570 yılları arasındaki bir tarihte Samos Adası'nda doğmuş olduğu söylenmektedir. Hayatının büyük bir bölümünü bu adada geçirdiği, aristokrat eğilimler taşıdığı, bundan dolayı da Samos Adası'nın tiranı olan Polikrates'le geçinemediği ve sonunda doğduğu adayı terk ederek Güney İtalya'ya göç edip orada Kroton'a yerleştiği bildirilmektedir. Yine söylendiğine göre Pitagoras bu kentte İsa'dan önce 530 yılında kendi adını taşıyan bir cemiyet veya tarikat kurmuştur. Bu tarikat Orfeusçu tarikata benzemektedir. Yalnız Orfeusluların tanrılarının Dionizos olmasına karşılık Pitagorasçılarınki bir Anadolu tanrısı olan Apollondur. Bu tarikatte de Orfeoslu tarikat gibi mistik ve eğitimsel bir amaca sahiptir. Onun asıl hedefi, bağlılarını veya mensuplarını yeni bir hayat tarzı içine sokmaktır. O, sitenin yerel sınırlarını aşan bir tarikattir ve üye olarak kadınları da kabul eder. Ancak zamanla tarikatın aynı zamanda bazı siyasi emelleri de benimsediği ve adeta bir siyasi parti hüviyetine büründüğü anlaşılmaktadır. Birçok işaret, Pitagoras'ın kurmuş olduğu bu tarikatı ile Krotonda siyasi nüfus sağlamak ve iktidarı eline geçirmek istediğini göstermektedir. Pitagoras'ın yalnızca bir anayasa koyucu olarak kalmak istemeyip, Kroton'un sosyal ve siyasal hayatında fiilen bir rol oynamak istediğini söylemek mümkündür. Kroton'un para sistemini bile onun yaratmış olduğu yönünde bir söylenti vardır. Hatta Aristoksenes, Aris, Aristok Pythagoras'ın matematiğe verdiği üstün gelin ve her şeyin ilkesinin sayılar olduğu yönündeki ünlü öğretisinin ekonomik faaliyetleri tarafından belirlenmiş olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmektedir. Bu açıklama şüphesiz tek yanlılığından dolayı kabul edilemez. Onu Pythagoras'ın aynı zamanda ekonomik sorunlara da açık bir insan olduğunu gösterdiği şeklinde yorumlamamız daha doğru olacaktır. Bundan daha önemlisi bu açıklamanın Pitagoras'ın insanları üç gruba ayırdığı yönündeki ünlü bildiriyle uyuşmamasıdır. Bu bildiriye veya habere göre Pitagoras bu hayatta tıpkı olimpiyat oyunlarında olduğu gibi üç tür insanın bulunduğunu söylemiştir. Onlar içinde en aşağıda bulunan grup veya tür oyunlara bir şey almak veya satmak için katılan insanların benzeri olan türdür. Ortada bulunan tür, belki tahmin edilebileceğinin tersine olimpiyat oyunlarına yarışmak için katılan insanlardan meydana gelmektedir. En yukarıda bulunan tür veya insanlar için de en iyilerine gelince, onlar oraya yalnızca yarışmaları seyretmek için gelmiş insanlara benzeyenlerdir. Şimdi, bu üretiyi ileri süren bir kişinin fiilen ekonomik etkinliklere büyük bir değer vereceğini kabul etmek çok güçtür. Burada sözü edilen bu seyretme, temaşa etme eyleminin nasıl yorumlanması gerektiğini aşağıda göstermeye çalışacağız. Daha önce işaret ettiğimiz gibi Pitagoras herhangi bir eser kaleme almış görünmemektedir. Herhalde bir tarikat kurucusu olarak çeşitli alanlardaki görüşlerini veya öğretilerini, öğrencilerine, müritlerine şifahi olarak aktarma yolunu daha uygun bulmuş olmalıdır. Öte yandan, ne kadar çok yönlü olmuş olmuş olursa olsun, onun Heraklitos tarafından kendisine yöneltilen yalnızca çok şey bilme eleştirisini hak ettiğini hak ettiği söylenemez. Pitagoras'ın Yunan dünyasını aritmetiği getiren ilk kişi olduğu yine ünlü ruh göçü öğretisini de Mısır'dan almış olduğu söylenmektedir. Bu arada ona Pers dünyasına yolculuk yaptıranlar, onu İran'da Zerdüş denine mezotu rahiplerle konuşturanlar da vardır. Bu yolculukları gerçekten yapmış olduğu şüphelidir. En azından ruh götü öğretisini Herodot'un ileri sürdüğü gibi Mısır'dan Yunan dünyasına ithal etmiş olması söz konusu olamaz. Çünkü Mısır'da ruhun ölümden sonra varlığını sürdürdüğü fikri mevcut olmakla birlikte onun bedenden bedene dolaştığı görüşü mevcut değildir. Eğer gerçekten yapmış ise Pitagoras'ın sözü edilen yolculukları Krotona yerleşmeden önce Samos'taki ikameti sırasında yapmış olması muhtemeldir. Pitagoras'ın kurduğu cemiyet yalnızca Krotonda kalmamış, başka bölgelerde de deyim yerinde ise şubeler açmıştır. Bu şubelerin Regum'da, Sicilya'da, Agrigentum'da, Kabane'de kurulmuş oldukları bildirilmektedir. Pitagoraslı cemiyetin tutucu özelliği, toprak aristokrasisi taraftarlığı, siyasal alanda gittikçe artan nüfuzu, başka bazı etkenlerle de birleşerek sonunda büyük bir ayaklanmaya yol açmıştır. Pitagoraslı cemiyete karşı bir tepki olarak başlayan bu ayaklanmanın, Pitagoras'ı hayatının sonuna doğru Kroto'nu terk etmeye zorlamış olması muhtemeldir. Bu ayaklanmada iki kişi, iki kişi dışında Kroton'daki bütün Pitagoras taraftarlarının hayatlarını kaybetmiş oldukları bildirilmektedir. Durum ne olursa olsun Kroton'a yakın başka bir kentte Metapontum'a sığınan Pitagoras'ın İsa'dan önce 500 yılına doğru burada öldüğü sanılmaktadır. Söz edilen ayaklanmanın Pitagorasçı tarikatların nüfuzu altında bulunan diğer kentlere de sıçradığı, ancak belli bir süre sonra Pitagorasçıların eski güçlerini yeniden elde ettikleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bu tarihten 50 yıl sonra, yani 5. yüzyılın ortalarına doğru yeniden büyük bir direnme ile karşılaştıkları ve Tarentum dışındaki bütün kentlerde etkilerini tamamen getirdikleri anlaşılmaktadır. Tarantum'da ise Pitagorasçı ünlü matematikçi, astronom, devlet adamı ve asker olan Ariktas önemli bir siyasal güç olarak nüfuzunu devam ettirmeye mu muvaffak olmuştur. Ancak genel olarak Güney İtalya'da değişen bu şartlar sonucunda Pitagorasçıların çoğu bu kez kıta Yunanistanına göç etmiş ve orada Pitagorasçı düşünceyi devam ettirmişlerdir. Pitagorasçı cemiyetlerin yapısı hakkında da birkaç söz söylememiz zararlı olacaktır. Bunların kendi aralarında örgütsel bir birlik oluşturup oluşturmadıkları bilinmemektedir. Onlar belki komünist bir temel üzerinde hiyerarşik olarak düzenlenmiş cemiyetlerdi. Onları bir arada tutan şey de herhalde Pitagoras'ın kendisine geri götürülen dinsel felsefi öğretiyi korumak ve yaygınlaştırma amacıydı. Bu cemiyetlere kadınların da kabul edildiğini yukarıda belirtmiş, zaman içinde kazanılan bütün bilgileri, yapılan bütün buluşları Pitagoras'a mal etme yönündeki eğilimlerinden söz etmiştik. Pitagorasçılara atfedilen, bunu üstad söyledi sözleri ünlüdür. Bundan dolayı elimizde bulunan birçok görüşü veya çeşitli alanlarda gerçekleştirilmiş birçok buluşu, Pitagoras'ın kendisine kadar geri mi götürmek yoksa onların Pitagorasçıların çevresinde daha sonra gerçekleştirilmiş olan araştırmaların sonuçları mı olduklarını belirlemek hemen hemen imkansızdır. Buna bir de Pitagorasçıların merkezi öğretilerini gizli tutmak yönündeki çabalarını da eklemek gerekir. Hareketin bütün üyelerinin okulun bütün sırlarına vakıf kılındıkları, kılınmadıkları sanılmaktadır. Anlaşıldığına göre cemiyet daha geniş bir topluluk olan ve yalnızca Pitagorasçı yaşam kurallarına uymakla sorumlu kılınan akuzmatikler diye adlandırılan üyelerle daha dar bir grubu oluşturan ve okulun öğretilerinin felsefi temellerinin bilgisine de vakıf kılınan matematikçiler diye adlandırılan diğer üyelerden meydana gelmekteydi. Bu ikinci grup herhalde siyasal olarak da asıl karar verici olan gruptu. Daha sonra cemiyet içinde bir çatlamanın meydana geldiği ve biri muhafazakar, diğeri ilerici diye adlandırılacak iki görüş tarzının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Muhafazakarlar okulun kurucusunun başlangıçtaki görüşlerine sadık kalmak ve onları korumak isteyenlerdir. Buna karşılık diğer grup herhalde onları yeni şartlara uydurmak gerektiğini ileri sürenlerden meydana gelmekteydi. Bu gelişme esnasında tahmin edilebileceği gibi akuzmatikler muhafazakar grubu, matematikçiler ise ilerici grubu teşkil etmişlerdir. Eski Pythagorasçıların daha sonraki temsilcileri arasında özellikle iki isim önemlidir. Bunlardan biri, kozmolojik görüşleri bakımından dikkate değer bir insan olan Filolaus, Platon'un tasarladığı ideal devletinin başına filozofu geçirmek isterken, göz önünde tuttuğu kişinin İtalya yolculuklarının birinde şahsen tanıştığı Arkitas olduğu düşünülmektedir. Pythagoras'ın veya eski Pythagorasçıların öğretileri nelerdi? Onlara mal edilen en ünlü öğreti ruh göçü görüşüdür. Bu görüş, insan ruhunun bu dünyada, gerek başka bir insanın, gerekse hayvanın bedenine geçtiği ve böylece bedenden bedene dolaştığı veya Platon'un sözleriyle birçok beden eskittiğini ileri sürmektedir. Ruhun bedenden bedene dolaşabilmesi için özü veya yapısı bakımından bedenden ayrı bir varlık olarak tanımlanması gerekir. Öte yandan, bundan bir adım daha ileri gidilerek, ruhun insanın gerçek özünü oluşturduğu, onun bedenle ilişkisinin asıl özünü bozduğu, kirlettiği görüşüne ulaşmak zor değildir. Bu görüşün mantıksal bir diğer sonucu, beden veya maddenin genel olarak ruh için, ruhun özgürlüğü için bir kötülük olduğu görüşü olacaktır. Bütün bu konularda, Pitagoras'ı öğretinin sadık bir devam ettiricisi gibi görünen Platon'un sözleriyle, Beden, ruh için bir zindandır. Böylece, sonuçta bedenle ruhun yapı bakımından birbirlerinden tamamen farklı iki toz olduğu görüşü ortaya çıkabileceği gibi, ruhun asıl gerçeklik olduğu, bedenin ise herhangi bir gerçekliğe sahip olmadığı veya gerçek bir varlık olmadığı görüşü de ortaya çıkabilir. Bunlardan birincisi Descartes'in, ikincisi ise Platon'un görüşü olacaktır. O halde Pitagorasçılık, bütün batı ve doğu felsefelerinde ruh-beden ikiciliğini kabul edecek olan uzun ömürlü geleneğin başlangıcını oluşturmaktadır. Ruh göçü veya ruhun ölümsüzlüğü görüşünün, Pitagoras'ın kendi özgün görüşü olmadığı muhakkaktır. Herodot'un onun bu görüşü Mısırlılardan almış olduğunu söylediğini, ancak bu görüşün doğru olamayacağını yukarıda belirttik. Belki bu haberde asıl önemli olan Herodot'un bu ruh gücü fikrinin Pitagoras'ın kendi özgün fikri olmadığına, onun dışarıdan alınma bir fikir olduğuna işaret etmiş olmasıdır. Ölümden sonraki hayat fikrine gelince, bunun gerek Mısırlılar'da, gerek Giritliler'de, Miken uygarlığında hatta bu ölümsüzlüğe bir değer vermemekle birlikte Homerus'un kendisinde de var olduğunu biliyoruz. Bu göçü fikrinin ana kaynağının Hindistan olduğu da bilinmektedir. Bununla birlikte Pitagoras'ın doğuya gidip gitmediği kesin olarak bilinmediği gibi Mezopotamya, İran veya başka bir kanal aracılığıyla bu fikri Hintlilerden almış olduğunu gösteren herhangi bir kanıt yoktur. Belki daha muhtemel olan ruh göç öğretisinin benzeri diğer görüşlerle birlikte ilkel toplumların kolektif tasavvurları arasında yer alan bir görüş olduğu, daha önce sözünü ettiğimiz İsa'dan önce 7. yüzyılda karşımıza çıkan eski ilkel inançların yeniden canlanması olayında onun da kendini göstermiş olduğudur. Gerçekten Pitagoras'da bu ruh göç öğretisiyle birlikte bulunan ve yine eski ilkel topluluklarda kendileriyle karşılaştığımız bir dizi görüş ve uygulama daha vardır. Bunlardan en dikkat çekici olanı Pitagoras'cı tarikatte üyelere çeşitli konularda uygulanan bazı yasaklardır. Örneğin Pitagoras'ın müritlerine bakla yemeği, yere düşen bir şeyi kaldırmayı, beyaz horaza dokunmayı yasakladığını görmekteyiz. Bu yasaklar arasında en önemlisi herhalde et yeme yasağıdır. Anlaşıldığına göre insan ruhunun bedenden bedene geçtiğini düşünen Pythagoras, bu arada onun hayvanların bedenine de geçtiğine inandığı için hayvanların yenilmesini yasaklamıştır. Çünkü insanın kesip yediği bir hayvanın bedeninde geçmişte tanıdığı ve sevdiği bir insanın ruhunun bulunması mümkündür. Bu tür yasakları sembolik olarak yorumlama yönünde bazı açıklamalar olmuştur. Ancak onlardan bazıları için böyle bir yorumlama imkanının olmasına karşılık başka bazıları için yoktur. Daha muhtemel olan onların bütün ilkel toplumlarda rastlanan tabuların kalıntıları olmalıdır. olmalarıdır. Nitekim ilkel topluluklarda totemik hayvan veya bitkiyi yemenin bir tabu olduğu bilinmektedir. Öte yandan aynı hayvanlar veya bitkiler dini ayinler esnasında rahatlıkla parçalanıp yenebilmektedirler. İlginç olan Pitagorasçılarda et yeme yasağı ile birlikte bu aynı geleneğin devam ettiğini görmemizdir. Bununla birlikte Pitagoras'ın ruh gücü anlayışını felsefi düzeye yükselten ilk kişi olduğunu kabul etmek gerekir. Onunla birlikte yukarıda işaret ettiğimiz gibi felsefe alanında yeni bir çığır açılır. Bu, ruhun bedenden veya maddeden ayrı bir şey olduğu, ölümlü olan bedenden farklı olarak ölümsüz olduğu, insanın özünü teşkil eden şeyin ruh olduğu ve nihayet, insanın mutluluğunun esas olarak onda yani ruhta aranması gerektiği yönünde birbirleriyle uyum içinde bulunan bir takım fikirlerle açılan bir çığırdır. Pythagoras bu fikirlerinden ayrıca bir ahlak da geliştirmektedir. Ona göre ruh bu dünyada işlemiş olduğu kötülüklerin veya yapmış olduğu iyiliklerin sonucu olarak insanın ölümünden sonra değerce daha aşığı veya daha yukarı varlıkların bedenlerine göç eder. Böylece o sürekli bir yeniden yeniden doğuşlar çarkına tabi olur. Ancak insanın çok dürüst, çok erdemli bir hayat sürmesi sonucunda bu doğuş çarkından kurtulması, saf hale gelmesi, ana vatanına yani tanrısal alana dönmesi mümkün olabilir. Felsefeden amaç ahlak ve pratik yani ruhu içine düşmüş olduğu bu düşkünlük durumundan kurtarmak ve asıl alanına, kutsal alana yeniden kavuşturmaktır görüldüğü gibi burada sadece ruhun bedenden farklı ve ondan bağımsız bir varlık olduğu dolayısıyla onun ölümüyle yok olmadığı fikri yoktur aynı zamanda onun bedenden üstün olduğu ve tanrısal bir dünyaya ait olduğu, çünkü asıl yurdunun bu dünya olduğu, içinde yaşadığımız dünyada ise bir yabancı zindana kapatılmış bir mahkum gibi bulunduğu yönünde fikirler de vardır. Aslına bakılırsa bu fikirler Pitagoras'ta çok sistemli ve açıkça işlenmiş, geliştirilmiş bir biçimde bulunmamaktadır. Onlar ileride asıl Platon tarafından geliştirilecek ve onun felsefesinin temel tezleri kılınacaklardır. Ancak Pythagorasçılığın bu tür bir felsefe anlayışının kesin olarak başlangıcında yer aldığını veya Pythagoras'ın böyle bir öğretiyi felsefi olarak tasarlayan ilk kişi olduğunu söyleyebiliriz. Pythagorasçılık yalnızca ruh götü fikrinin felsefi düzeyde ifade edilmesinden ibaret değildir. Öte yandan Pitagoras'ın Yunan dünyasında aritmetiğin yaratıcısı olarak adlandırıldığını biliyoruz. Ayrıca bu dönemin Pitagorasçıları içinden Yunan dünyasının büyük gök bilginleri, biyologları çıkacaktır. Sonra Pitagorasçıların müzik biliminin veya ses kuramının yaratıcıları oldukları da söylenmektedir. Şimdi de onların bu alanlardaki katkılarını ve bu katkılarının temelinde bulunan veya onların bir sonucu olan asıl anlamında felsefi görüşlerini, yani varlık anlayışları veya metafiziklerini görelim. Pythagoras'ın adıyla bilinen ünlü bir geometri teoremi vardır. Bu, dik açılı bir üçgende hipotenüsün karesinin diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu söyleyen teoremdir. Bu teoremin daha önce Mezopotamyalılar tarafından da bilindiği veya bulunduğu, yalnız onların bu teoremi özel haller için ispat edebildikleri, buna karşılık Pythagoras'ın onun doğruluğunu bütün durumlar için geçerli olmak üzere ispat ettiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Pitagoras'ın asıl başarılı olduğu alan geometri değil aritmetiktir. Nitekim daha önce de işaret edilmiş olduğu üzere onun Yunan dünyasında aritmetiğin kurucusu olduğu söylenmektedir. Acaba onu aritmetiğe iten motif neydi? Aristoksenes'in verdiği bir bilgiye göre, Pitagorasçılar nasıl bedenin sağlığını korumak ve ona sağlığını yeniden kazandırmak için tıbbı kullanıyorlarsa, aynı şekilde ruhu arıtmak için de müziği kullanmaktaydılar. Demek ki müzik ruhun gıdasıdır ünlü sözünün veya görüşünün kaynağı ta Pitagorasçılara kadar gitmektedir. Anlaşıldığına göre müzeyi olan bu tutumları onları aritmetiğe, aritmetiğe olan ilgileri ve çalışmaları da daha sonra onları sayıların her şeyin arkesi, tozu oldukları ünlü görüşüne götürmüştür. <gülüyor> Pitagoras'ın akustiğin yani ses biliminin yaratıcısı olduğu söylenmekte ve bunun için onun yapmış olduğu ileri sürülen bir gözlemine işaret edilmektedir. Buna göre Pitagoras telli çalgılarda telin uzunluk ve kısalığıyla sesin pesliği ve tizliği arasında bir ilişki olduğunu görmüş ve daha sonra bir monokod yani tek telli bir çalgı üzerinde telin uzunluğunu belli oranlarda değiştirdiğinde bizim bugünkü oktav, kuint ve kuartınızı bulmuştur. Bunların ise gergin tel üzerinde sırasıyla 1 bölü 2, 2 bölü 3 ve 3 bölü 4'lük aritmetik oranlarla ifade edilen uzunluklara karşılık olduğunu ortaya koymuştur. Böylece ilk 4 sayı ve onlar arasındaki oranlarla o zamana kadar yalnızca müzisinin hassas kulağının empirik ve pratik olarak farkına vardığı ses aralıklarının kesin ve matematiksel bir dille ifade edilebilir olduğunu keşfetmiştir oktav, kuint, kuart gibi yakalanması son derece güç ses aralıklarının sayılarla ve onlar arasındaki oranlarla ölçülebilir ve ifade edilebilir olmalarının ne kadar heyecan verici bir keşif olduğunu ve bunun Pitagoras'a hangi coşkun düşünceleri telkin etmiş olabileceğini tasavvur etmek zor olmasa gerekir. Bu düşünceleri ise tek bir cümleyle şöyle ifade etmek mümkündür. Evrenin ilkesi, arkesi, tözü sayıdır. O halde bu keşfin veya düşüncenin değeri üzerinde ne kadar ısrar edilse yeridir. Burada niteliksel farklılıkların niceliksel olarak ifade edilmesinin mümkün olduğu görüşü kendini göstermektedir. Anaximenes'in müpem bir şekilde düşüncesinin gerisinde bulunan şey yani varlıklar arasındaki nitelik farklılıklarının aslında onların miktarlarındaki farklılıklara yani niceliksel farklılıklara indirgenebileceği düşüncesi burada yani müzikte somut ve parlak bir biçimde doğrulanmasını bulmaktadır. Pitagoras'ın bunu sadece fiziğin özel bir alanı olan ses kuramı veya ses mekaniği için geçerli bir şey olarak düşünmeyeceği, genelleyerek evrendeki her varlığa evrenin kendisine uygulamak isteyeceği tabidir. Gerçekten de Pitagoras bu keşiften hareketle millet filozoflarının suda, havada veya Apeyron'da aradıkları şeyin aslında sayılarda ve onlar arasındaki oranlarda aranması gerektiğini söyleyecektir. Ancak burada birkaç noktaya işaret etmemiz gerekmektedir. Önce sayıların ne anlamda varlıkların arkesi oldukları konusunda Pythagoras'lar arasında iki birbirinden farklı görüşün olduğu anlaşılmaktadır. Aristoteles'e göre bazı Pitagorasçılar sayıların ilkelerinin her şeyin ilkeleri oldukları ve bütün dünyanın sayı ve uyum olduğunu ileri sürmektedirler. Böylece onlara göre sayılar şeylerin kendisinden çıktıkları ve kendisine döndükleri şey yani onların içkin nedeni ve tozleridir. Buna karşılık başka bazı Pythagorasçılar sayıları şeylerin taklit ettikleri örnekler olarak almakta ancak bu örneklerin kopyalarından ayrı olmadıklarını düşünmektedirler. Şimdi bu ikinci görüşün daha ince olduğunu ve genç Pitagorasçılar tarafından ileri sürülmüş olduğunu söylemek mümkündür. İleride Platon'dan söz ederken kendisine temas edeceğimiz, onun hayatının son döneminde savunduğu sayıların ideallar oldukları görüşünün kaynağının da bu ikinci görüş olduğu anlaşılmaktadır. Böylece Platon'un ideal sayılar öğretisinin temelinde Pitagorasçıların bulundukları görülmektedir. Öte yandan Pitagorasçıların sayılar derken bizim bugün anladığımız anlamda sayılardan oldukça farklı bir şey düşündüklerini belirtmemiz gerekir. Bugün bizim için sayılar soyut şeylerdir. Geometrinin nesneleri gibi onlar da insan zihninin eseri olan soyut veya yapma varlıklardır. Biz bugün sayılar derken başında sıfırın bulunduğu ve bir birim olarak kabul edilen şeye aynı birimin eklenmesiyle meydana gelen soyut bir varlıklar dizisini anlamaktayız. <gülüyor> Ama Pitagorasçılar sayıyı böyle anlamamaktadırlar. Bir defa sıfıra bilmemektedirler. Sıfırın keşfinin veya sıfır kavramının ortaya atılmasının çok daha ileri bir tarihe rastlayacağı bilinmektedir. Bunun nedeni herhalde somut ve gerçek anlamda var olmayan bir şeyi bir sayı olarak düşünmenin kendisinde yatan güçlük olmuştur. Ayrıca ve bundan dolayı Pitagorasçılar sayıları bugün bizim kullandığımız harf sembolizmine benzeyen bir işaret sistemiyle ifade etmemektedirler. Tersine onlar sayıları geometrik biçimde sembolize etmektedirler. Yani onları ifade etmek için bizim bugün domina taşlarının veya zarların üzerinde kullandığımız türden bir sembolizme başvurmaktadırlar. Burada her sayı içinde kaç birim varsa o kadar noktaya götür gösterilmektedirler. Pitagorasçılar bu şekilde işaret ettikleri noktaları ayrıca geometrik bir düzene göre sıralamaktadırlar. Bundan üçgenler şeklinde düzenlenmiş sayılar, kareler şeklinde düzenlenmiş sayılar, dikdörtgenler şeklinde düzenlenmiş sayılar, kısaca üçgen, kare, dikdörtgen sayılar çıkmaktadır. Pitagorasçılar içinde sayının varlıkların ay olduğu görüşünü daha somut veya daha ilkel bir biçimde tasarlayanların bulunduğu da anlaşılmaktadır. Aristoteles'in bildirdiğine göre Erutus adında bir pitogorastçı insanın veya atın sayısını bulmak üzere şamatik olarak insana veya ata benzeyen bir şekil meydana getirmek için kaç tane çakıl tanesine ihtiyaç olduğunu araştırmakta ve bulduğu miktarı insanın veya atın sayısı olarak kabul etmekteydi. Bu görüş tarzının diğer bir örneği, Pitagorasçıların sayılarla şeyler arasında kurdukları tamamen keyfi benzerlikler ve bu benzerliklerden hareketle şeyler için kabul ettikleri sayılardı. Örneğin, onlara göre uygun zaman veya fırsat 7, evlilik 3 veya 5, adalet 4 veya 9'du. Evliliğin neden başka herhangi bir sayı değil de 3 olduğunu araştırdığımızda şundan daha inandırıcı bir açıklama bulamamaktayız. Evlilikte 3 farklı unsur, karı, koca ve çocuklar vardır. Peki onun 5 olduğunu ileri süren, sürenler neye dayanmaktaydılar? 5'in ilk çift sayı olan 2 ile ilk tek sayı olan 3'ün toplamı olmasına Bu durumda da bu ilk çift ve tek sayılar karı ve kocayı temsil etmekteydi. Peki adalet neden 4 veya 9 idi? Herhalde bunun nedeni 4'ün ilk çift sayının, 9'un ilk tek sayının kendi kendisiyle çarpılması sonucu ortaya çıkan sayılar olmaları veya adalette bulunan karşılıklılık ilkesini 4 veya 9'un birer kare sayı olmalarından dolayı en uygun bir biçimde ifade etmeleriydi. Çünkü bildiğimiz gibi gerek 4, gerekse 9, Pitagoracıların sayıları geometrik figürlerle ifade etmeleri yöntemine göre birer kare sayıdır. Kare bir sayıda ise bütün kenarlar birbirlerine eşittir. Adalette önemli olan da eşitlik veya karşılıklılıktır. Pitagoracılar on sayısına çok özel bir önem vermekte ve onun üzerine yemin etmekteydiler. On sayısını ise Eşkenar bir üçgenle temsil etmekteydiler. O mükemmel bir sayı idi. Çünkü ilk dört sayının toplamıydı. Kendisi de varlığın arkasının sayı olduğu öğretisinin bir türünü temsil eden Spesipos, Pythagorasçıların on sayısında keşfettikleri daha birçok özellikten söz etmektedir. <gülüyor> Bu özellikler üzerinde daha fazla durmamızın bir anlamı yoktur. Önemli olan Pitagorasçıların yukarıda işaret edildiği gibi bazıları tamamen keyfi hatta çocuksu olan bir takım benzerliklerden kalkarak sayılara varlıklar tekabül ettirdikleri ve yine bunun bir sonucu olarak bazı sayılara mistik bir takım özellikler atfettiklerini bilmemizdir. Bunlar artık aritmetik bilimi veya metafizi içinde ele alınması mümkün olan düşünceler değildirler. Aritmoloji yani sayılar üzerinde bilimsel olmayan bir takım spekülasyonlardan kaynaklanan oyunlardır. İlginç olan şudur ki tarihte büyük matematikçilerin bazıları da aynı zamanda aritmoloji alanına ait olan bu tür spekülasyonlardan kendilerini kurtaramamışlardır. Bugün bizim de bazı sayıları uğurlu, bazılarını uğursuz olarak nitelememiz bu tür bir aritmolojinin veya kötü anlamda sayı mistisizminin aramızda hala varlığını devam ettirdiğini göstermektedir. Öte yandan Pitagorasçılar sayıları her şeyin ilkeleri olarak kabul ederken sayının kendisinin ilkeleri olarak da sınır ve sınırsız olana başvurmaktadırlar. Pitagorasçıların evrenin her yanında sayı ve uyumu aradıklarını biliyoruz. Onlar müzik skalasında, gök cisimlerinde, <gülüyor> insan bedeninde, kısaca her yerde ve her şeyde onu aramaktaydılar. Buna paralel olarak onlar Anaximandros'tan farklı olarak ve ileride göreceğimiz Herakletos'un bakış açısını paylaşarak uyumun zıtlardan veya zıtlıklardan meydana geldiğini düşünmekteydiler. Pitagorasçılara göre uyumun kendisiyle uyumu meydana getiren unsurlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Uyum, uyumu meydana getiren unsurlardan farklıdır. Uyumu meydana getiren unsurlara gelince onlar zıtlıklardır. Yine Aristoteles'in bildirdiğine göre Pitagorasçıların kabul ettikleri temel zıtlıkların sayısı 10'dur. <gülüyor> Bu zıtlıkları iki ayrı sütun içinde gösterirsek bu sütunlarda karşılıklı olarak su zıtların yer aldığını görürüz. Sınır ve sınırsız, tek ve çift, bir ve çok, sağ ve sol, erkek ve dişi, hareketsiz ve hareketli, doğru ve eğri, aydınlık ve karanlık, iyi ve kötü ve nihayet kare ve dikdörtgen. Bu sütunlardan birincisinde yer alan şeylerin düzen, sınırlama ve mükemmellik ilkeleri oldukları, diğer sütunun içinde bulunan ve bunlara karşılık olan şeylerin ise tersine düzensizlik, kusurluluk ve sınırsızlık ilkeleri olarak düşünüldükleri açıktır. Acaba biri düzen ve mükemmellik ilkeleri olan, diğeri düzensizlik ve eksiklik ilkelerini temsil eden bu zıtlar dizisi görüşünün İran kaynaklı zerdüşçülüğün dünyanın kurucu unsurları olarak kabul ettiği iyi ve kötü ilke, yani Hürmüz ve Ehrimen zıtlığı ile bir ilgisi var mıdır? Pitagoras'ın ruh göçü fikrinin Hint kaynağı gibi bu da bir tartışma konusudur. Bu vesileyle sayılar öğretisiyle ilgili olarak okulun kendi içinde ortaya çıkmış olduğu söylenen bir çelişkiye temas edelim. Her şeyin arkasının sayı olduğu, çünkü her şeyin sayıdan meydana geldiği ve sayılarla tam olarak ifade edilebilir olduğu yönündeki Pythagoras görüş, Pythagorasçı görüşün bir başka Pythagorasçı buluşla bizzat Pythagoras teoreminin kendisiyle tehlikeye düştüğü söylenmektedir. Pitagorasçı teoremde dik açılı bir üçgende hipotenüsün karesinin diğer iki dik kenarın karelerinin toplamına eşit olduğunu biliyoruz. Şimdi bir karenin ikiye bölünmesinden meydana gelen bir dik açılı üçgende bu karenin iki kenarının toplamının köşegeninin karesine eşit olması gerektiği açıktır. Söz konusu karenin kenarlarının bir olduğunu kabul ettiğimizde onun köşegeninin değerinin kök 2 olması gerektiği açıktır kök 2 ise hiçbir zaman bir sayı ile tam olarak ifade edilemeyecek irrasyonel bir sayıdır. Bu durumda Pitagorasçlı sayılar öğretisiyle irrasyonel sayıların varlığı arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır. Gerçeklik Pitagorasçlılara özü itibariyle sayısal ilişki veya oranlarla ifade edilebilir olduğundan ötürü rasyonel görülmüştür. Tam sayıların oranı Yunanca'da logos kelimesiyle karşılanır. Öte yandan logos anlamlı konuşma yani konusu anlaşılabilir, akılsal konuşma demektir. Gerçekliğin logoslar yani oranlarca belirlenmediği, belirlenemediğinin ortaya çıkması Pitagorasçı varlık kuramı için gerçekten ağır bir darbe olmalıdır. Bu olgu dünyanın logiklerinin, lojik yani sayılarla tam olarak ifade edilebilir belirlenmiş bir yapıda olmadığı veya dünyada lojik yani sayılarla tam olarak ifade edilebilir rasyonel şeylerin dışında lojik olmayan, akılsal olmayan şeylerin de bulunduğu anlamına gelmektedir. Rivayete göre Pitagorasçı okulda bu çelişkiyi bulan veya daha doğrusu onu ifşa eden Metapontumlu Hipasos işlediği bu büyük suçun cezasını denize atılıp öldürülmek suretiyle ödemiştir. Artık Pitagorasçıların astronomi sistemlerine geçebiliriz. Onların bu konuda da çığır açıcı bir takım görüşlere sahip oldukları görülmektedir. Birinci olarak onların müzik kuramı ile ilgili araştırmalarının sonuçlarını genelleştirdiklerini ve onları genel olarak olarak Fizik dünyaya uyguladıkları gibi daha özel olarak astronomik dünyaya da uyguladıklarını belirtmemiz gerekir. Bunu nasıl yaptıkları hakkında yine Aristoteles'in tanıklığına başvuralım. Pitagorasçılar diye adlandırılan kişiler sadece bu disiplini matematiği geliştirmekle kalmamışlar, aynı zamanda onun içinde yetiştiklerinden matematiğin ilkelerinin her şeyin ilkeleri olduğunu düşünmüşlerdir. Bu ilkeler arasında sayıların doğaları gereği ilk şeyler olmalarından var olan veya varlığa gelen şeylerle sayılar arasında birçok ve onlarla ateş, toprak ve su arasında olduğundan daha fazla sayıda benzerlikler olduğunu düşünmelerinden Çünkü onlara göre sayıların filanca özel biçimi adalet, diğeri ruh ve akıl, bir diğeri uygun zamandır hemen hemen bütün diğer şeylerde sayısal olarak ifade edilebilirler. Ayrıca müziksel skalaların değişim ve oranlarının sayılarla ifade edilebilir olduğunu gördüklerinden, böylece tüm diğer şeylerin doğaları bakımından sayılara benzer görünmesi, sayıların ise kendilerine doğanın bütününde ilk şeyler olarak görünmelerinden dolayı Pitagorasçılar sayıların unsurlarının her şeyin unsurları olduğu ve göğün bir uyum ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir. Onlar göksel olaylar, göğün kısımları ve evrenin tüm düzeniyle sayıların özellikleri ve müziksel skalalar arasında bulabildikleri bütün benzerlikleri toplayıp kendi sistemleri içine sokmakta ve eğer herhangi bir noktada boşluk baş gösterirse kuramlarının tutarlılığını saklı, sağlamak üzere çabucak zorunlu eklemelerde bulunmaktadırlar. Örneğin 10 on sayısı onlara mülk Onları mükemmel ve sayıların tüm doğasını içinde bulunduran bir sayı olarak göründüğünden gökte hareket eden cisimlerin sayısının 10 tane olduğunu söylemektedirler. Ancak görünen gök cisimleri sadece 9 tane olduğundan bu boşluğu doldurmak üzere onlar bir sonuncuyu yani karşı yeri icat etmişlerdir. Bu sözlerin Pitagorasçılığın ana tezlerini en mükemmel biçimde ortaya koyduğuna şüphe yoktur. Aristoteles'in bu bildirisinin birinci kısmını daha önce ayrıntılı olarak ele alıp işlediğimiz için bir tarafa bırakalım. İkinci yani Pitagorasçıların gök sistemine gelince onların önce on sayısını mükemmel kabul ettikleri için hareket eden gök cisimlerinin sayısını on olarak kabul ettikleri görülmektedir. Ancak görünen gök cisimleri sadece 9 tane olduğundan Pitagorasçılar sistemlerini tutarlı kılmak veya onda ortaya çıkan boşluğu doldurmak üzere bir karşı yeri uydurmuşlardır. Pitagorasçılar ikinci olarak Aristoteles'e göre göğün bir uyum ve sayı olduğunu düşünmüşlerdir. Şimdi bu iki görüşü biraz daha fazla açmaya çalışalım. Pitagoras'ın kendisinin ve eski Pitagorasçıların dünyayı evrenin merkezinde hareketsiz bir cisim olarak almalarına karşılık Aristoteles'in Gök Hakkında adlı eserinde verdiği bilgiye ve bu konuda Teafrastos'la diğer kaynakların getirdikleri açıklamalara dayanarak yine aynı okula mensup olan Filolaos'un evrenin merkezine, ne yeri, ne güneşi koymayıp bir merkezi ateşi koyduğunu söyleyebiliriz. Bu görüşe göre bu merkezi ateşin etrafında bütün gök cisimleri dairesel bir hareketle dönmektedirler. Merkezi ateşe olan yakınlık sırasına göre onun etrafında Önce karşı yer gelmekte, onu sırasıyla yer veya dünya, ay, güneş, bu dönemde bilinen beş gezegen ve nihayet sabit yıldızlar küresi takip etmektedir. Filolaus'a göre bu karşı yeri görmememizin nedeni dünyada üzerinde yaşadığımız bölgenin onu görebileceğimiz biçimde içeriye doğru dönük olmamasıdır. Pitagorasçıların bu astronomi sistemi Aristoteles'in haklı olarak işaret ettiği gibi aslında tamamen spekülatif düşüncelere ve gerekçelere dayanmakla birlikte gene de bir bakıma millet astronomisine göre bir ilerleme teşkil etmektedir. Çünkü burada görüldüğü gibi yerin kendisi ilk kez bir gezegen olarak kabul edilmekte ve böylece yine ilk kez günün ve yılın çeşitli dönemlerinin yani mevsimlerin yerin kendisinin hareketiyle açıklanması yoluna gidilmektedir. Öte yandan bu sistemde güneşin merkeze alınmamış olduğu doğrudur. Ancak yerin bir gezegen olduğunun kabulü ve evrenin merkezinden kaydırılması gene de güneş merkezli sisteme giden yolu açabilirdi. Bunun için yapılması gereken tek şey burada spekülatif nedenlerle kabul edildiğini gördüğümüz merkezi ateşi güneşe özdeş kılmaktan ibaretti. İlginç olan, ileride 16. yüzyılda Kopernikus ilk kez bilinçli olarak güneş merkezli sistemi savunurken, bunu aslında gözlemlere dayanan gerekçelerle değil, yine Pitagorasçılarınkine benzeyen spekülatif estetik gerekçelerle yapmış olmasıdır. Örneğin o, mükemmel bir şekil olduğu için, gezegenlerin güneş etrafında dairesel yörüngeler çizdiği yönündeki varsayımı korumaya devam etmiş, o, Buna karşılık daha basit, matematiksel bakımdan daha zarif, daha estetik olduğu gerekçesiyle Güneş Merkezli Sistemi, Batlam Yer Merkezli Sistemin yerine geçirmeye çalışmıştır. Bu arada, Kopernikus'un bu görüşü ortaya atarken, Pythagorasçıların yeri evrenin merkezinden çıkaran astronomi sistemlerinin bilgisine sahip olduğunu ve onun bu görüşten etkilenmiş olmasının muhtemel göründüğünü de kaydedelim. Nihayet İsa'dan önce 3. yüzyılda yaşamış olan Aristarkos'un yani yine Pitagoras'ın hemşerisi olan ünlü bir Yunan gök bilgininin güneş Merkezli sistemi bilinçli olarak kabul etmiş olduğunu da söyleyelim. Aristoteles'in sözünü ettiği Pitagorasçıların göğün bir uyum olduğu görüşlerine gelince... Anlaşıldığına göre Pitagorasçılar müzikte sesler arasında gördükleri aralıklar ve oranları gök cisimleriyle ilgili olarak da kabul etmişler ve evrenin merkezinden itibaren gök cisimlerinin uzaklıklarını müzikteki üç tam aralığa yani oktav, kuint ve kuarta özdeş kılmışlardır. Bu arada onlar bir gök müziğinden söz etmişlerdir. Bu görüşe göre gök cisimleri Uzayda dönerlerken ağırlıklarına ve yörüngelerindeki dönüş hızlarına göre farklı ve birbirleriyle uyum içinde olan seslerden meydana gelen bir melodi gerçekleştirmektedirler. Bu melodi ilahi bir melodi olup ölümlü insanların kulakları tarafından duyulamaz. Duyusal müziğin ancak bir imgesi olduğu gerçek uyum, merkezi et ateş etrafında güneş, Ay, gezegenler ve yıldızların çizdiği dairesel yörüngeler olan göksellerin bir uyumudur. Öte yandan Pitagoras'ın Milet kozmolojisinin bazı unsurlarını Güney İtalya'ya taşımış olduğunu da görmekteyiz. Yine Aristoteles'in verdiği bilgiye göre Pythagoras yerin sonsuz havanın içine dalmış olduğunu, bu sonsuzdan bir çeşit solumayla onun en yakın kısımlarını içine aldığını, onlar içine girince de şeylerin birbirlerinden ayrıldığını söylemektedir. O halde aynı zamanda karanlık, gece ve su buharı olarak da adlandırılan sınırsız hava şeylerde çokluk ve sayıya meydana getirmektedir. En eski Pitaborasçılardan biri olan Petron'un yine milletli filozoflar gibi dünyaların çokluğu görüşünü kabul ettiğini görmekteyiz. Ancak bu, belirli bir çokluk, geometrik bir düzene göre sıralanmış bir dünyalar çokluğudur. Petron, üçgen şeklinde sıralanmış olarak 183 dünyanın vardığını kabul etmektedir. Pitagorasçıların ruh öğretileriyle ilgili olarak Platon'un Phaidon'da kendilerine izafe ettiği ruhun bedenin kısımlarının bir uyumu olarak bedenle birlikte ortadan kalktığı görüşü onların başlangıçtaki görüşlerinden biri olamaz. Çünkü bu görüş görüldüğü gibi Pitagorasçıların ruhun ölümsüz olduğu ana görüşlerine aykırıdır. Platon'un onlara mal ettiği ruhun bir uyum olduğu görüşünü daha çok onun kısımlarının bir uyumu olduğu şeklinde anlamamız gerekir. Eğer bu yorumumuz doğruysa, Platon'un ruhun uyumları onun doğru ve adil bir durumunu meydana getiren üç kısımdan meydana geldiği öğretisinin temelde Pitagoraslı bir öğreti olmuş olması ve Platon'un birçok görüşü gibi bu görüşünü de Pitagoraslılardan almış olması gerekir. Pitagorasçılığın sonraki gelişimi döneminde önemli temsilcilerinden biri olan Alkmeon ise bu uyum düşüncesini esas olarak tıbba uygular. İnsani ve siyasi yapı analojisinden yararlanarak insan bedeninin sağlık durumunu zıt kuvvetlerin eşit paylara sahip olmasına veya daha basit bir ifadeyle onların eşitliğine, hastalık durumunu ise bu zıt kuvvetlerden birinin diğerleri üzerine hakimiyetini tesis etmesine özdeş kılar. O halde Hekimin görevi bu kuvvetlerin yeniden eşit ve dengeli bir duruma getirilmesini temin etmekten yani uyum ve armoniyi tekrar sağlamaktan ibarettir. Pitagorasçılığın genel bir değerlendirmesine gelince bununla ilgili olarak şu hususlara işaret edebiliriz. Her şeyden önce Pitagorasçılık, Sokrat öncesi felsefe tarihinde hatta daha genel olarak tüm Yunan felsefesi tarihinde ayrı ve orijinal bir istikameti temsil eder. okulunda felsefenin esasla doğada gözlemlenen olayları bir takım Kur'anlar yardımıyla açıklamaya çalışan bir kozmoloji olduğu söylenebilir. Bu çabaların temelinde... Ahlaki motifler olmadığı gibi onların Kur'anlarının doğrudan ahlaki veya dinsel bir sonucu da bulunmamaktaydı. Oysa Pitagorasçılarla birlikte felsefenin bambaşka bir yola girdiğini ve bambaşka kaygılarla bambaşka amaçlara yöneldiğini görmekteyiz. Pitagorasçılar bir felsefe okulu olmaktan çok veya en azından bir felsefe okulu oldukları kadar dinsel bir cemiyet veya terikattirler. Öte yandan bu dinsel cemiyetin aynı zamanda militan bir siyasi parti veya örgüt olduğunu da görmekteyiz. Bu, felsefeyi algılama veya tanımlama tarzı bakımından gerek o zaman gerekse daha sonrası için özgün ve farklı bir anlayış ve tutumu temsil etmektedir. Sonra Pitagorasçılar bu tutumlarına paralel olarak yine oldukça farklı bir bilgi anlayışını savunmaktadırlar. Bu, değerden bağımsız olmayan, tersine onun hizmetine koşulmuş bir bilgi anlayışıdır. Pitagorasçıların gerek matematiksel, gerekse diğer bilimsel araştırmaları ahlaki, dini ve dünya görüşü çerçevesinde gelişmektedir. Onların matematikle ilgilenmelerinin nedeninin salt bilimsel olmadığını gördük. Bu çerçevede olmak üzere Pythagoras'ın daha önce sözünü ettiğimiz ünlü üç tür insan grubu ayrımını yanlış yorumlamamalıyız. Üçüncü ve en değerli grubu teşkil eden seyirciler grubu bunu tamamen bilimsel amaçlarla, sırf bilmek için bilmek amacıyla yapmamaktadır. Teoryanın bu anlamı, yani sırf bilmek için bilmek, herhangi bir pratik kaygıdan hareket etmeksizin seyretmek, temaşa etmek anlamını alması çok daha sonraları Aristoteles'in zamanında olacaktır. Pitagorasçılar için teoriya veya seyretme, temaşa etmenin özü itibariyle ahlaki dinsel değeri olan bir etkinlik olduğunu unutmamalıyız. Nitekim teorya kelimesi başlangıçta Orpheus kült'e mensup olan kişinin acı çeken, ölen ve dirilen tanrı ile birlikte yaşadığı deney anlamına gelmekteydi. Pitagoras ve takipçilerinde ise o artık Orpheus kült'te olduğu gibi dinsel bir deney olmasa bile hiç olmazsa evrende hüküm süren tanrısal düzeni yarı dinsel bir seyretme tarzıdır. O halde Militlilerle birlikte dine hiç olmazsa dolaylı bir eleştiri olarak başlayan Yunan felsefesinin Pitagoras ile birlikte yeniden dinin hizmetine girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Pitagorasçılarla birlikte felsefe bir kurtuluş öğretisi, bir arınma pratiğine dönüşmektedir. Öte yandan Ksenofonis, Empedokles ve çok daha büyük ölçüde Platon'un kendisinde bu ahlaki dini eğilimin devam edip geliştiğini göreceğiz. Pythagorasçılığın Platon üzerine etkisinin yalnız bununla sınırlı kalmadığını, onun yani Platon'un ruh-beden zıtlığı, ruhun ölümsüzlüğü, ruhun üç kısımdan meydana geldiği görüşleri yanında hayatının son döneminde savunduğunu bildiğimiz, ideaların sayılar oldukları yönündeki görüşünün temelinde de Pythagorasçılıktan bir hayli unsurun bulunduğunu söyleyebiliriz. Nihayet Platon'un filozofun siyasi ahlaki önderliği fikri de herhalde Pitagorasçılıktan bazı şeyler taşımaktadır. Pitagorasçılığın yeni çağın başlangıçlarında yeniden dirilmesi ve revaç bulması olgusundan da birazcık söz etmemiz gerekmektedir. Daha önce işaret ettiğimiz gibi, Kopernikus, güneş merkezi astronomi sisteminde Pitagorasçıların belirli ölçüde etkisi altındadır. Sonra onların nitelikleri, nicelikleri indirgeme yönündeki düşünceleri, matematiğe verdiği büyük önem, evrenin açıklayıcı anahtarı veya deli olarak sayıları görmeleri... Galile, Descartes gibi yeni çağ bilim adamları ve filozoflarının matematiğe karşı hayranlıkları ve niceliksel fizikleriyle tam bir uyum içindedir. Şüphesiz Galile, Descartes, Kopernik, Kepler gibi Yeni Çağ'ın ünlü doğa bilimcileri ve filozofları, Pisagorcuların aritmoloji alanına giren fantazilerini aşan, çok bilinçli kuramlar tarafından yönetilmekteydiler. Ancak bu bilinçli kuramların veya dünya görüşlerinin oluşmasını mümkün kılmış olan olumlu şartların, zihin ortamının hazırlanmasında Yeni Çağ'ın başlangıçlarında Pisagorcuların ve onların fikirlerinin tanınmasının oldukça önemli bir rolü olmuştur. Bütün bunların yanında belki daha özel ve somut bir anlamda Pitagorasçıların ilk defa form kavramını sezdiklerinden ve bu anlamda Aristoteles üzerine bir etkide bulunduklarından söz edebiliriz. Milletlilerin her şeyin kendisinden doğduğu bir ilk ana madde fikrini ortaya atıp geliştirdiklerini biliyoruz. Ancak onlar özel şeylerin bu tek maddeden nasıl çıktıkları konusunda Aristoteles'in terminolojisiyle söylersek formu dikkate alan herhangi bir açıklama getirmemişlerdir. Pitagorasçılara göre ise sayıları meydana getiren iki ilke sınır ve sınırsız olandır. Öte yandan onların sınırsız olanı Anaksimenes'in havasına benzer bir şey olarak aldıklarını yukarıda söyledik. Sınırsız olana sınırlar koyarak onu özelleştiren sınır diye adlandırılan ilkedir. Şimdi Pythagorasçılar için form sınır demektir ve sınır da özellikle sayısal bir şey olarak tanımlanmaktadır. Evliliği adaletten, adaleti attan ayıran şey her birinin sahip olduğu sınır veya sayıdır. Gerçekten Aristoteles, metafizikte öz sorunuyla ilgili olarak görüşler belirtmeye ve tanımlar vermeye çalışan ilk filozofların Pythagorasçıları olduklarını söylemekte, dolayısıyla onların form veya öz kavramını ilk sezen kişiler olduklarını ima etmektedir. Gerçi onların bu konuyu çok basit ve ilkel bir biçimde ele aldıklarını, yüzeysel tanımlar verdiklerini ve öz hakkında açık seçik bir anlayışa sahip olmadıklarını bu sözlerinin arkasına eklemektedir. Ancak bu Aristoteles'in kendi sözlerine göre Pitagorasçıların öz veya form kavramını ilk defa ortaya atan kişiler oldukları ve bu yönde Aristoteles üzerinde etkide bulunmalarının söz konusu olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.